Bursa TV ekranlarından Tatlı Sohbetler programından yepyeni bir haftadan merhabalar sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konukları klinik psikolog Deniz Ağar ve emekli öğretmen ayrıca içimizdeki çocuk derneği yönetim kurulu üyesi Hatice Ferik bizlerle. Yine güzel bir program gerçekleştireceğiz kendileriyle. Ee, bizlere ulaşmak isterseniz eğer 444-24-16 e, numaralı telefon hattından bizlere ulaşabilirsiniz diyorum. Ayrıca geçirmiş olduğum küçük bir rahatsızlık sebebiyle malum kış mevsimindeyiz. Yine sizlerden özür diliyorum ama e, yayın değil mi? Görevimizin başında olacağız. <gülüyor> Hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Ben çok iyiyim, çok keyifliyim yeniden bir arada olmakta. Evet çok güzel programlar gerçekleştirdik sizde. Önceki dönemlerde de inşallah yine güzel bir program olacak. Eminim. Ve sevgili öğretmenim diyorum, emekli öğretmen ama şu anda içimizdeki Çocuk Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz tekrar programımıza. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Gerçekten hoş buldum. Çok şahane bir ekiple birlikte inşallah güzel bir paylaşımda bulunacağız. Teşekkür ederim. İnşallah. O zaman şöyle yapalım hocam. Hani dernek demişken, içimizdeki evet. çocuk derneği öncelikle kuruluş amacından bahsedelim. Kuruluş öyküsünden bahsedelim istiyorum. Evet. Ve kuruluş amacı. Neden? Kimler tarafından kuruldu? Aslında biz, ben emekli olmuştum. Emekli öğretmen olarak normal sivil hayatıma devam ederken çalışan arkadaşlarımızla birlikte bir tiyatro çalışması yapalım istedik geçmiş dönemden. Böyle bir, güzel bir zamanla birlikte paylaşmak amaçtı. Sonra dedik ki, e, biz bunu yapacağız ama böyle güzel bir STK'ya da e, bağış yapmak amaçlı gelir getirici bir şey olsun. Biraz daha profesyonel bir şey olsun. Niye olmasın? Olur. Çok e, geniş bir öğretmen kitlesiyle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra e, tiyatro çalışmalarına girdik. Bu arada Neydi için e, yapacağımızı araştırırken etrafımızdaki büyüklerimiz bizden STK anlamına tecrübeli olan insanlarımız. Siz niye böyle eğitimlerle kurmuyorsunuz, bu profesyonel olarak unutmuyorsunuz? E, çok güzel düşünceleriniz, çok güzel çalışmalarınız var. E, <gülüyor> Şu anki valimiz Sayın İzzettin Küçük'ten Önceki Münir Karaloğlu valimiz. Kurumsal bir hüviyetiniz olsun, kurumsallaşın, bu çerçevede dernek olarak bütün faaliyetlerinizi yürütün, daha iyi olur. Her biriniz alanınıza çok tecrübeli öğretmenlersiniz, yaklaşımını bulunca niye olmasın dedik, araştırdık. Evet biz STK olarak bu işin altından kalkabiliriz diye dernek oluşumuna karar verdik. Yazışmalarımızı yaptık ve kurduk. Tamam, bir eğitim derneğiz. Haziran 2016'da kurduk. Ee, çok yeni bir dernektir e, e, değil mi? çok yeni, <gülüyor> çok genç. Bir buçuk yaşında gibi, iki yaşa doğru ilerliyoruz. Ee, eğitim derneğiz, peki başlangıcımız ne olmalı, ne yapmalıyız, ne üzerinde yoğunlaşmalıyız? Etrafımızda araştırmalara girdiğimiz zaman her birimizin, Okullarında, mesailerinde normal gelişim gösteren öğrencilerin dışındaki öğrencilerle bir takım sorunlar yaşandığını, ben yönetici olarak bir takım tespitlerim olmuştu geçmiş dönemlerde. Öğretmen arkadaşlarımın bizzat yaşadığı sorunlar, bu alandaki ihtiyaçlar, hepsi araştırmalar, soruşturmalar, hepsi otizm üzerinde yoğunlaştırdı bizi. Dedik ki Bursa'mıza acilen bir otizm Eğitim ve yaşam köyü kurmamız lazım. Biz eğitimciyiz ve bu otistik çocukların tek tedavileri eğitim bu illaki olmalı düşüncesiyle otizm üzerine yoğunlaştık. Şimdi proje olarak otizm çalışıyoruz. Evet hocam hani dediğiniz gibi çok yeni bir derneksiniz ama aslında işin başından başladığınız günden bugüne kadar da yine çok güzel işlere imza atmışsınız. İnşallah devamı diyelim ama özellikle otizm köyü denince eğitim anlamında... Ee, gerçekten takdir etmek gerekir. Peki e, şunu sormak istiyorum. Şimdi hani otizm dediniz de peki eğitimci olan diğer e, üyelerinizin herhangi bir işte ailesinde ya da yakınlarında otizmli bir çocuk var mı? Yoksa sadece hani eğitimci olmanız anlamında vermiş olduğunuz fikir e, bir karar mıdır? Şimdi e, bizim dışımızda e, münhasır bu alanda çalışmak üzere kurulmuş otizm derneklerimiz mevcut. Hem Bursa'mızda hem Türkiye evet. genelinde var. Bunları izledik, gör, gözlemledik. Önce dedik onlarla birlikte neler yapabiliriz. Sonra baktık ki bizatihi kendilerinde ve yakınlarında otizmli bireylere sahip ee, insanların eğitime yakışı yaklaşımı biraz daha farklı olduğunu gözlemledik. Oysa biz eğitimciyiz. Ee, yönetim kurulunda, e, üyelerimizde birinci, ikinci e, birkaç derece hatta hiçbirimizde otizmde öğrenci ya da birey yok. Ee, hani şükür böyle bir bireye sahip değiliz. Ama sahip değiliz diye duyarsız ve uzak kalmayı asla istemedik. Çünkü tek tedavilerinde eğitim olduğunu bildiğimiz için bizlere çok görevler, çok vazifeler düştüğünü fark ettik. İşte bir eğitimciye de yakışan herhalde en güzel davranış. başımız aslında bir eğitimci değil, insan anlamında değil mi hocam? Evet. Başımıza gelmesi gerekmiyor. gerekmiyor. Farkında olmak evet. için, bir sosyal sorumluluk projesinde var evet. olmak için. İlle de birebir o zorlukları, acıyı yaşamış olmak gerekmiyor. Sadece farkında olmamız yetecek belki. Kesinlikle. Benim gibi emekli olup bu derneğe üye olan, bu derneğe gönlünü veren üyelerimiz... Resmi anlamda görevlerimizi tamamladık ama yani hayatta görevler bitmiyor tamamlanmıyor Hala içimizdeki çocuğu yaşatıyoruz o çocuklarımızın her birini sivil hayatımıza da taşıdık Dedik ki tamam emekli olduk ama daha yapmamız gereken çok işlerimiz var Resmi kimliğimizin altında belki kanunen bir takım mesailerimizi verirken sınırlamalar sınırlamalarımız oldu şu an. Ee, siviliz özgürüz zamanımız bol her kapıyı çok rahatlıkla çalabiliyoruz ee, sağ olsunlar her türlü kurum kuruluşta bizi çok nezaketle karşı Evet, Onlara oluyor. özellikle değineceğiz hocam evet. kimlerden destek alıyorsunuz diye çünkü bu işler hakikaten gönüllülük esaslı ve desteksiz kolay kolay altından kalkılacak işler değil, değil mi? Evet Kesinlikle Şimdi Deniz Hanım'a dönmek istiyorum Deniz Hanımcığım <gülüyor> Şimdi dedik ki hani özel eğitim gerektiren çocuklarımız dedik Ama öncelikle bir de bu çocuklarımızın e, aileleri var Hı. Bu noktada ailelerde gözlemledikleriniz neler olmakta Aileler ve hatta çevre Çevre de çok büyük faktör Hele ki bizim kültürümüzde Hı. Maalesef Yani e, Tabii ki çevreye ve aile ailenin eğitim düzeyine yahut da karşı karşıya kaldığı e, sorunla ilgili farkındalık düzeyine göre e, benim sorun adettiğim şeyler farklılaşıyor çok birbirinden. Ama genel olarak gözlemlediğimiz şey aslında hani otizm içinde ama başka tanılar içinde ailelerin e, genellikle çocuklardaki farklılıkları e, başkalarının dikkatine çeken e, bir takım davranışları belirtileri e, biraz görmezden gelmeleri biraz akli ileştirmeleri biraz işte o da öyle işte o, onun huyu öyle, onun işte mizacı öyle yahutta arada sırada yapıyor öyle şeyler ama şunu da yapıyor işte ne kadar akıllı aslında. Hani böyle görünüyor ama bazen bir şey söylüyor bizi çok şaşırtıyor aslında çok akıllı gibi e, savunmalarla e, yüzleşmekten kaçtıkları oluyor. Halbuki e, örneğin otizm. Ya zaten çocuğun akıllı olması ile ilgili bir şey değil. Ee, otistik belirtiler, yani bu bir spektrumdur, yani bu bir yelpazedir evet. ve e, otistik tanı alan çocuklar aslında bu yelpazenin farklı yerlerinde dururlar. Dolayısıyla e, farklı e, becerilere sahiplerdir. E, ama bu zeka ile ilgili bir şey değil. Yani bu bir farklılık, e, bu bir engel de değil aslında. E, Engel bizim zihinlerimizde birazcık. Çünkü biz daha farklı yollardan iletişim kurmayı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de bizimle, bizim alıştığımız yöntemlerle iletişim kurmayanları eksik sayıyoruz kendimizden. Aslında bu bir eksiklik değil, bu bir farklılıktır. Fakat tabii ki ebeveynler pek böyle bakmıyorlar buna yani sanki bu bir e, sadece bu değil dediğim gibi başka tanılar içinde yani e, çocuklarını etiketlemek istemiyorlar bu tür tanılarda tabii ki çok göz korkutan bir şey yani e, ne olursa olsun yani insan çocuğuna bazen bir gribine bile yakıştıramıyor. Hele ki böyle bütün hayatınızı kökten değiştirecek bir tanıyı elbette göz önünde bulundurmak, değerlendirmek ve kabul etmek çok zorlayıcı oluyor. Ama bu kişisel meseleler içerisinde yuvarlanıp giderken ebeveynler aslında... Zaman geçiyor. Ve daha da zorlaştırmıyorlar mı? Aslında eğitimle çözülecekken ya da e, belki çözülemeyecek sorunlar da olabilir. Ama öncelikle sorunu kabul etmiş olmak ve hı hı. E, şöyle değerlendiriyorum ben. Evet bir sorun vardır çözebilirseniz çözersiniz ama çözemiyorsanız da hayatınızı o soruna teslim etmek değil de o sorunla birlikte hayatı aynı paralelde götürebilmek ve aynen. yine mutlu olmak, yaşamdan kopmamak. Yani aslında imkanlar çerçevesinde herkes kendi hayatını belirleyebilir diye düşünüyorum. Aynen aynen kesinlikle yani bir an evvel değiştirebileceğiniz ya da değiştiremeyeceğiniz şeylerin neler olduğunun ayırdığına varmak kesinlikle çok önemli. Çok katılıyorum bu konuda sana. Çünkü hayatı ona göre hızlıca düzenlemek aslında ebeveynler için de en kolaylaştırıcı, uzun vadede bakıldığında en az yaralayıcı, en kolaylaştırıcı süreç. Hakeza çocuklar için de öyle. Çünkü yani sizin onu kabul edip ona göre hayatınızı düzenlemek Tan kaçındığınız her gün aslında çocuğunuzdan bir şeyler çalmış oluyorsunuz. O yüzden mesele nedir? Net bir şekilde masaya koymak ve ona yönelik çözümlere bir an evvel e, yönelmek en faydalısı. Hani şöyle bir deyim de vardır. Düşmanını bilirsen nasıl savaşacağını bilirsen aslında savaşı kazanman çok daha kolaydır Doğru, diye. Kesinlikle. Doğru. Kesinlikle. Aslında sorunları öteliyoruz farkında olmadan. Yastık altı yapıyoruz kesinlikle. değil mi hocam? Kesinlikle. Sorun yumağı haline dönüştürmeye çalışıyoruz farkında olmadan. Aslında fark, <gülüyor> fark, farkında olmadan ötelediğimiz şöyle de bir gerçek var. Otizm için konuşacak olursam erken tanılama eğitimle Neredeyse otizmi sıfırlama noktasına getiriyor. Yani tedavi edilebiliyor. Yani otizm ortadan kaldırılabiliyor. Peki hocam şimdi bunun belli bir yaşı da var. Üç yaş denir çünkü. Hani evet. genel olarak bildiğim evet. kadarıyla ama şimdi sizin e, mesleğiniz icabı okunuza gelen işte örnek veriyorum. Ilkokul, i̇lk okul, evet. ilk öğrencisi bunu fark ettiğiniz zaman. Sizin gözlemleriniz ne olmaktaydı aile üzerinde yani aile bunu görmezden mi gelmiş yoksa işte anne babanın hem fikir olamayışı ya da çocuklarına deniz amandası dediği gibi işte yakıştıramayışı neden de bu kaynaklanan sorunlar? Bazen anne kabullense baba kabullenmiyor ya da baba kabullense anne kabullenmiyor. Ailede anne baba arasında çocuğun üzerinde bir e, ortak fikir oluşturamama birinci neden. Daha sonra e, normalin dışında bir şeylerin geliştiğinin farkında aileler ama ne olduğunu tanımlayamıyorlar. Ee, işte nasıl olsa okula gidecekler, okuldan yardım alabiliriz yaklaşımında bulunuyorlar. <gülüyor> okula geldikleri zaman bizler onları rehberlik araştırma merkezlerine yönlendirdiğimizde e, zaten gerekli işlemler yapılıyor, tanılamalar yapılıyor. E, sonrasında yeterli, e, bizzatihi otizm üzerine yönlenecek bir kurum olmadığı için mevcut imkanlar içerisinde eğitim devam ettirilmeye çalışılıyor. Yani okula gelmeden önce daha çok nereye gideceğini hangi kuruma müracaat edeceğini bilememezlikte bu işi okula bırakmalarına sebep oluyor. Evet peki eğitim derken hocam eğitimi biraz açalım istiyorum. Yani eğitim denince çünkü hani genelde e, ders olarak da algılanır. İşte e, hani örnek veriyorum matematik eğitimi, matematik öğretimi gibi e, ya da işte diğer dersler. Ama buradaki eğitimin esasen amacı topluma da aynı zamanda uyum sağlaması açısından kazanılması gereken davranışlar zannediyorum değil mi? Kesinlikle tabi topluma uyum sağlamanın Deniz Hanım da bilir ki en başında öz bakım becerileri gelir. Hı hı. Eğer bir birey doğduğu andan itibaren öz bakım becerilerini yerine getiremiyorsa ikinci üçüncü şahıslara Muhtaç ihtiyaç duyar ki bunların başında anne gelmektedir, baba gelmektedir. Eğer e, bireyin ablası, abisi, yakınları varsa onlar gelmektedir. Ya, özel eğitimci. E, özel eğitimci gelmektedir. Dolayısıyla e, öz bakım becerilerini e, gerçekleştirme noktasına gelene kadar bağımlı bir birey olarak hayatını devam ettirmeye çalışır. Peki hemen Deniz Hanım'a sormak istiyorum. <gülüyor> bu noktada özel eğitim gerektiren çocukların, <gülüyor> e, şu anda çünkü ailelerimiz anneler babalar da izliyorlar bu programı. <gülüyor> Yeni e, anne baba olmuş olan ya da e, birkaç yaşına e, gelmiş çocuğu olan ailelerimiz <gülüyor> de var. Burada hangi belirtileri verir en çok? <gülüyor> ee, yani otizm için konuşacak olursak. Genel anlamda otizm yani, için de de genel anlamda aslında detaylı bir şekilde bunu anlatmam için bir hafta boyunca bütün programlarını bana ayırman lazım. Evet. Ona katılıyorum. Evet. Şimdi, ama genel olarak şuna bakmakta fayda var. Yani artık internette her şey elimizin altında. Atıyorum 3 yaş çocuğunun temel becerileri nelerdir? Yani bu yaş grubundaki çocuklar aşağı yukarı neleri yapabilirler, neleri yapamazlar? Bir bakmak. Hani e, çocuğunuzla ilgili böyle bir ya bir farklılık seziyor gibiyim ya da birisinin dikkatini çektiyse, sizin dikkatinizi çekmediyse bile. Buna bakmak mesela iyi bir adım olabilir. Yani Temel olarak çocukların çünkü belli yaş gruplarında yapabildikleri temel belli şeyler var. Hani Bunları bu çocuk yapabiliyor mu yapamıyor mu buna bir bakmak e, iyi olabilir. Ha Tabii ki bir anne baba ebeveyn bu konuda çok objektif olamıyor. O yüzden dikkat çeken bir farklılık varsa size birileri bunu ısrarla söylüyorsa paylaşıyorsa yahut da sizin yani bir süredir dikkatinizi çekiyorsa yani e, atıyorum işte Otizm üstünden gidelim. Ya bu çocuk hiç hani e, benim söylediğim şeylere böyle bir tepki vermiyor. Sanki bazen e, tamamen bu dünyadan kopuk. Yahut da işte hiç benimle göz kontağı kurmuyor ya da herhangi birisiyle. E, bulunduğu ortamda hani... ...ilgilendiği tek bir nesne olabilir ama bunu bir e, sosyal iletişime dönüştürmüyor gibi şeyler olabilir mesela otizm için. Farklı tanımlar için bambaşka şeyler olacaktır bu. O yüzden dediğim gibi e, neleri e, yapıyor, neleri yapamıyor yaşıtları ile bir karşılaştırmak iyi olacaktır. Bir özel dikkat çeken bir durumu varsa da... ya. Çocuk gelişimi konusunda uzman, bir pedagoga bir psikologa, bir uzmana gidip bir gelişim testi yaptırmak ebeveynler için de iç rahatlatıcı olacaktır. Tabii ki bunu hani uzmana da danışarak her çocuğunu çocuğunda farklı herhangi bir şey gözlemleyen anne babada tutup hani bir gelişim testinden sokalım endişesine de kimseyi de sokmak istemem. Fakat hani böyle bir ya kulağınıza çalınıyorsa, gözünüze takılıyorsa <gülüyor> üstünde durmakta fayda vardır böyle şeylerin. Diye düşünüyoruz. Hı hı. O zaman hemen hocam yine otizm köyüne geçelim ve otizm, eğitim ve yaşam köyü. Evet. Bu projeden bahsedelim. Evet, e, eğitimci olduğumuzu ve e, derneğimizin yönetim kurulu ve mevcut üyelerinin eğitimci ve akademisyenlerden oluştuğunu ısrarla vurguluyoruz. Çünkü hep olaya biz eğitim açısından bakıyoruz. Dolayısıyla e, gündelik anlık projelerden daha çok faydasına inandığımız kalıcı bir proje, proje ve çözüm bulucu bir proje üzerinde yoğunlaşalım istedik, çalışalım istedik. Bu da e, Bursa'ya Bursa Otizm e, Eğitim ve Yaşam Köyü adı altında bir eğitim ortamı, bir bilim merkezi oluşturmak projesidir bu. Bunun içerisinde e, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, e, meslek liseleri, e, meslek atölyeleri ve bir bilim laboratuvarı oluşmasını planlıyoruz. Bunlar ise, bunları projelendirdik, üzerinde çalışıyoruz. Merkeze kabul edilecek e, bireylerin eğitimlerinin nasıl olacağı konusunda özel bir eğitim programı e, oluşturuyoruz. Ee, bu alanda otoriter e, eğitim uzmanlarından, profesör hocalarımızdan görüş alıyoruz. Onların e, bilgilerini, e, deneyimlerini çok önemsiyoruz. Bizlerle paylaştıkları bilgileri çok önemsiyoruz. Ee, bunların ışığında program oluşturma ve bu e, köyün yönetimiyle ilgili yönetim programı oluşturduktan sonra inşallah... Bursa'mızın e, ileri gelen iş adamları, bu işe gönül vermiş insanlar, her türlü kuruluş kurumdan destek alaraktan bu projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu arada zannediyorum Uludağ Üniversitesi ve Eskişehir, onlardan da bahsedelim hocam, ortak evet. yürüttüğünüz çalışmalar. E, Uludağ Üniversitesi e, rektörlüğüne projemizi götürdüğümüzde dedi ki çok şahane çok ihtiyaç olan bir alan ee, harika düşünülmüş ee, bizim e, katkı sunabileceğimiz her noktada biz varız denildi ee, hocalarımız tarafından. Biz bilim laboratuvarından bahsettik. Dedi ki tanılama sıkıntısı var genelde bu tarz çocuklarda. Otizm biliniyor ki duygu bozukluğu. Çocuklarımız duygularını yönetemiyorlar. Farkında değiller. Normal çocuklar gibi tepki verilmiyorlar. Bunun hangi ölçekte normal, hangi yaşta normal ya da normalin dışı bu işin uzmanlarının belirlemesini istedik biz bunu. Uludağ Üniversitesi Bilim Laboratuvarı'nı akademisyenler marifetiyle yürütülmesini hedefledi. Efendim programlarımız da oluştuktan sonra biz bu köyü devlet eliyle ve derneğimiz işbirliğinde yürütülmek üzere Bursa Valiliği'ne e, teslim etmeye hedefliyoruz Ve buradan e, fayda görecek Eğitim alacak e, Otizmli Bireylerin ücretsiz Özellikle ücretsiz Faydalanmasını hedefliyoruz Bu arada hocam Dikkatimi çekti e, öncesinde de Çünkü hani ne zaman e, Otizmli çocuklarla Hı. ve gençlerle ilgili Eğitim anlamında konuşacak olsak Hep bir nokta dikkatimi çekerdi Meslek liseleri evet. Neden meslek liseleri neden meslek lisesi? Şimdi bu otizmle e, bireylerimizin e, standart bir özellikleri yok. Çok çok üstün e, özelliklere, e, üstün değerlere sahip ama fark ediliyormu, fark edilmemiş. E, kabiliyetleri olan bireylerimiz olduğu gibi az önce bahsettiğimiz e, bir yastığını düzeltemeyecek ya da bir ayakkabısını bağlayamayacak ya da yemeğini tek başına yiyemeyecek derecede öz bakım becerisini yerine getiremeyecek bireylerimiz var. E, her türlü otizm tanılaması konulmuş 3 yaşında e, bir bireyi biz bu eğitim köyümüze kabul ettikten sonra e, oluşturduğumuz programlar çerçevesinde eğitime aldığımız zaman e, öz bakım becerilerini bir takım e, kabiliyetlerini kullanmayı öğrendikten sonra e, kaynaştırma düzeyi diye ifade ediyoruz biz. Hangi düzeyde kaynaştırmayı yakalarsa bu öğrenci o düzeyde normal okullara yönlendirmeye hedefliyoruz. Kaynaştırma düzeyini yakalayamamış, kaynaştırmaya yönlenememiş bireyler yine bu köyde eğitim almaya devam edecekler. Meslek Lisesi yaş itibarıyla zorunlu eğitim kısmını tamamladıktan sonra meslek eğitimi alanlarına geldiğinde yine becerileri oranında ne kadar? meslek eğitimi alıp üretken bir birey haline gelebileceklerse ürettikleri ürünleri agora dediğimiz küçük satış ofislerinde iş merkezlerinde satar hale getirmeye hedefliyoruz ki topluma üretici bir birey olarak kazandıralım. Sadece annenin babanın ee, ekonomik düzeyine bağımlı, onların sunduğuyla yeterli olan bir birey olmasınlar, üretici bir birey olsunlar. Hedefimiz bu yönde. Ee, okul öncesi çağında alıp hayata üreten bir birey olarak kazandırma e, hedefindeyiz. Bu noktada da aslında üzerlerine e, sorumluluk da yüklenmiş olmakta değil mi hocam? Otizmli bireylerin. otizmli bireylerin kesinlikle. Bu arada tabii dünya teknolojisi de her geçen gün inanılmaz bir hızlıkla gelişiyor. Biz de bu teknoloji destekleriyle ve bilim alan bilim insanların bu alanda yapacağı çalışmalarla otizm üzerinde de çalışmaların geliş, genişleyeceğini, gelişeceğini, derinleşeceğini, belki çarelerin, çözümlerin şu an mevcut şartlardan daha farklı noktalara geleceğini de ümit ederekten çocukları olabildiğince normal bir düzeye taşıyacağımızı düşünüyorum. Başta sorumluluk duygularını geliştirmek üzere. Evet. Bu noktada yine Deniz Hanım'a sormak istiyorum. Aslında hocam sizden de cevap bekliyorum ama hani gözlemleriniz sonucunda çünkü siz de yılların eğitimcisisiniz. Deniz Hanım'ın da daha önceden yapmış olduğu o tezimli çocuklarla ve gençlerle ilgili birçok sosyal sonluk projesinde yer aldığını biliyorum. Bu noktada özellikle zannediyorum bizim belki de kültürümüzün bir getirisi yine maalesef diyorum ki e, acaba annelere daha fazla mı sorumluluk yüklenmiş? Nasıl gözlemliyorsunuz? Aile içindeki ilişkilerde annenin sorumluluğu ne düzeyde? Yani e, zaten kültürel olarak e, toplumsal cinsiyet rolleri dolayısıyla e, biliyorsunuz ki hem dünyada ama özellikle bizim yaşadığımız Orta Doğu bölgesinde çocuğun bakımı e, daha ziyade anneye atfedilmiş durumda. Ee, elbette ki e, özellikle yaşamın ilk yıllarında annenin birebir ilgisine çocuğun ihtiyacı var. Ee, ancak daha sonrasında ...hele ki böyle bir e, işte e, farklı gelişen bir çocuğa sahipseniz eğer aslında aile içinde işbirliği çok kritik çünkü. E, sağlıklı bir bebeğin bir çocuğun bakımını bile tek başına bir anneye yüklemek aslında çok zorlayıcıken bir de farklı gelişen sadece temel bakıma değil aynı zamanda yaşıtlarına ve Sosyal ortama uyum sağlamak için desteğe ihtiyacı olan bir çocuk söz konusu olduğunda evet anneleri çok fazla yük yüklenmiş durumda ve bunu değiştirmenin yollarını aramak zorunda anneler. Çünkü e, görünen o ki e, kadınlık kisvesi altında bütün bakım, bütün sorumluluk, her şey e, annelerin üstüne yayılıyor. Evet. Ben aslında sağlıklı e, çocuklarına, bebeğinlerinde de bu eşitsizliği çok fazla danışanlarımın hayatlarından dinliyorum. E, Neden şikayet ediyor anneler en çok? Anneler çok aslında... E, Klasik olarak işte tam da bu konuştuğumuz şeyden bah şikayetçiler tabii ki işte her şey benim omuzlarımda, bütün yük bende işte hepsini ben yapıyorum. Fakat e, burada annelere de birkaç küçük uyarım var aslında o benim. O uyarıyı ikinci bölüme saklayacağız ama tamam. çünkü önemli orası özellikle e, hani yeni anne olmuş olan izleyicilerimiz ya da annelik. Konumunda devam eden Hı -hı. izleyicilerimiz mutlaka izlesin istiyorum. Hı -hı. Ee, orada galiba büyük bir hata yapıyoruz diye düşünüyorum ben. Öyle. Öyle ama buradan devam edeyim o zaman. Dediğim gibi yani e, zaten sorumluluk sağlıklı bir çocuğa göre fazla. E, bir de onu paylaşmıyor olmak, yalnız olmak. hani Şu ayrı bir şey. Yalnız bir annesinizdir. E, başka şansınız yoktur. Bu başka bir şey. Ama... E, yani hali hazırda orada o çocuğun en az sizin kadar ebeveynine bir başka insan daha varken e, dağı, sorumluluk dağılımının bu kadar adaletsiz olmasında kesinlikle üstüne e, oturulup konuşulması gereken ve değiştirilmesi gereken bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Çünkü o çocuğun sizin enerjinize ihtiyacı var her anlamda. Ona bakım vermenize, ilgilenmenize, e, onun farklılığını... E, daha uyumlu hale getirmek için yapılan yeni çalışmaları takip etmenize gerekirse işte yani her an tetikte olmanız her an araştırıyor öğreniyor ve uyguluyor olmanız gerekiyor. Farklı gelişen o bir çocuğunuz noktada çocuğumuz şöyle varsa. anneyi tüketmek diyelim bir virgül koyalım. Kısa bir reklam arası. Anlaştık. Sonrasında devam edelim. Evet sevgili Bursa TV izleyicileri kısa bir reklam arası ardından yine sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili izleyiciler yine Bursa TV ekranlarından Tatlı Sohbetler programında sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, demiştik ki Deniz Hanımcığım tüketilen anneler şöyle bir derin ah çektim ama... <gülüyor> galiba herhalde bir Türk kadını olarak e, hani yafkayı yapıştırırlar ya işte sen annesin güçlü olacaksın uyumayacaksın, yemeyeceksin içmeyeceksin, çocuğuna bakacaksın ama burada galiba sınırı biraz aşıyoruz. Yani işte robot değil aslında kadın olduğunuzu hatırlamak lazım birazcık ee, yani taraflı bakıyorum ben buna. Evet tamam yani toplumsal cinsiyet rolleri, kültürel roller çok fazla sorumluluk yükleniyor, çok fazla beklentinin karşılanması gerekiyormuş hissiyle dolduruluyoruz ama e, öte yandan e, şeye dikkat çekmek istiyorum. Yani ne kadar şikayet etse de anneler bundan işte bütün her şey benim üstümde. Hepsiyle beni ilgileniyorum deseler de aslında bunu biraz tercih ediyorlar. Yani özellikle seanslarda danışanlarımı bunu göstermeye çalışıyorum biraz. Yani kontrolü elden bırakmamak mı? Evet yani çünkü aslında size... Muhtaç olan insanlarla çevrili olmak, insanların size ihtiyacı olması, siz olmadığınızda ortalığın bir kaosa dönüyor olması kişiye özgüvenli hissettirir. Yani varlığının bir anlamı olduğunu, değerli olduğunu, o orada olmadığı zaman işte yokluğunun da aslında bir e, bir şeye işaret ettiğini yerinin doldurulamaz olduğunu hissetmek aslında kişiye özgüven verir ve e, bu anlamda çok tamir edici yanları vardır fakat e, aslında bunu bu şekilde insanları size bağımlı hale getirmek ve o bağımlılıklardan e, Özgürleşmelerine asla müsaade etmeyerek daima ipleri elde tutarak yapmak hem karşı taraf için hem de bireyin kendisi için aslında bir yerden sonra ruhsal açıdan çok hastalıklı yerlere doğru gidiyor. Hem çok yorucu tüketici bir şeye dönüşüyor bir kere yıllar geçtikçe. Çünkü o kontrol ne kadar iyi hissettirse de bir yerden sonra artık her şeyi kontrol edecek gücü hissetmiyorsunuz, yoruluyorsunuz. Bir de şu da olmuyor mu aslında, şimdi hani örnek veriyorum çocuğunuzu yetiştirirken onun yapması gereken, alması gereken sorumluluğu kendinize bağımlı kılarak bir Hı -hı. zaman sonra artık yeteneksiz ve sorunlarla başa çıkamayan, sorumluluklarını karşılayamayan bir genç ortaya çıkıyor. Hı -hı. O daha sonra evlenecek, aile geçindirecek, bu sefer eşine yetemeyen bir e, erkek ya da kadın ortaya çıkıyor. Hı -hı. Çocuk sahibi olduğu zaman çocuklarına yetemeyecek bir anne ya da baba. Şimdi Hı -hı. bu zincir bu şekilde döndüğünde aslında ben... Kusura bakmayın ama şöyle değerlendiriyorum. Hani insanın kendi oturduğu dalı kesmesi gibi Hı -hı. kendine bağımlı bir çocuk yetiştirmesi. Aynen, kesinlikle öyle. Çok katılıyorum bunu. Ama sadece çocuklar açısından düşünmeyelim. Yani eşlerde de aynı şey var evet, değil mi? Evet, evet. Yani eşler bazı şey yapamaz. Aslıda olsa onlarda ee, da var. Yani bazen böyle, işte özellikle. Ee, yıllar geçtikçe böyle işte birlikteliklerde uzun yıllar geçtikten sonra bir yerden sonra isyanlar başlıyor kadınlarda. İşte bunu bile kendin yapamıyorsun. Bunca senedir şunu bile yapmayı öğrenemedin mi? E öğrenemedin neden acaba? Neden? Yani... <gülüyor> Öğrenmesine fırsat vermedi değil mi? Yani hiç bunu talep etmediyseniz yahut da yani tamam tabii ki işte bazı aileler için şu çok mümkün olmuyor yani öyle bir tarzda yetiştirilmiş oluyor ki er kişi evle ilgili bir şey talep ettiğinizde kendisine hakaret ediliyormuş gibi hissediyor. Yani böyle aileler de var ve Söylediğim şeyler tabii ki her düzen için geçerli değil yani bu bu düzene isyan edecekseniz ve bunun karşılığında şiddet görecekseniz illa da baş kaldırın bunun da başka yolu yoktur tek doğrusu da budur demiyorum evet. her durum özelinde doğru ve atılacak adım farklıdır. Ee, başka taktikler izlemek gerekir. Bence kesinlikle buna boyun eğmemek gerekir ama izlenecek yol farklıdır. Yani belki sorun aynı olabilir ama her ailenin kültüründe çözüm belki de çok farklı aynen, olabiliyor değil aynen, mi? Kesinlikle. O yüzden bununla ilgili yani bunu böyle yapmayın canım şöyle yapın demek mümkün değil aslında hiçbir problem için mümkün değil ama şunu en azından ortaya koyabiliriz yani bu tür talepleri ortaya koyduğunuzda aslında kabul görebilecek bir ailede bir aile kurmuşsanız aslında partneriniz bu anlamda size yardımcı olabilecek birisi ise ya da çocuğunuz aslında talep ettiğiniz şeyi uygulayabilecek yaştaysa bunları talep etmek, sorumlulukları paylaşmak, düzeni baştan buna göre kurmak aslında en sağlıklısıdır. Çünkü sonunda tükenecek olan yine sizsiniz, zarar görecek olan yine sizin aileniz. Peki bu noktada bir de şu var yine bizim kendi aile kültürümüzde artık sen özellikle özel eğitim e, gerektiren çocuğu olan Anneler için konuşuyorum. Artık sen bütün arkadaşım hani dünyadan ilişkini kes. Ya işte fazla gezme, tozma tamamen çocuğunu ada kendine. Hı -hı. Çünkü bunlar ailelerden de böyle bir talep geliyor. Sen tamamen kendini çocuğa adayacaksın şeklinde. Bu ne kadar doğrudur? Çünkü bir tükenmekten bahsediyoruz. Ama bir taraftan da onu tüketen insanlar. Peki bu kadın nasıl ayakta kalacak? Nasıl uh, dolacak? Nasıl kendine ak uh, akıl... Hı hı. Ruh, kalp, beyin nasıl bunları bütün bu olumsuzlukların yanında sağlam bir şekilde koruyacak? Hı hı. Yani e, insanları bu anlamda çevreyi biraz susturmayı bilmek lazım. Ya da onları susturamıyorsanız onları duymazdan gelmeyi kendinize öğretmek lazım aslında. Çünkü e, her zaman, her koşulda çevremizden gelen beklentilere maruz kalıyoruz zaten. Sosyallik, sosyal hayat böyle bir şey. Toplumun içinde var olmak böyle bir şey ama siz zaten sizden beklenen her şeyi karşılamaya çalışarak yaşayamazsınız. Ee, bu anneler için de böyle. Çocuğu sağlıklı olsun, farklı gelişen olsun. Hiç değişmez bu. Sizin o çocuğa bakım vermeniz gerekiyor. Fakat o çocuğa bakım verebilmeniz için kendinizin o kaynağa sahip olmanız lazım önce. Dolayısıyla sizin kaynaklarınız kıymetli. Onları beslemeniz, çoğaltmanız, e, öyle e, her önüne gelen insana bu enerjiyi sunmamanız önemli. Kaynakları iyi İleride idare etmek çok önemli, çok kıymetli. Bu anlamda farklı gelişenlerden. Ee, hocamız da e, bununla ilgili anlatacak çok kıymetli şeyleri var. Ee, birincisi bu tür böyle cızırtılı seslere biraz kulakları kapamak. Ee, öte yandan sizinle ortak problemlerle baş etmeye çalışan insanlarla bir araya gelme fırsatı yaratmak. Çok önemli, çok kıymetli. Çünkü ne kadar birbirimize destek olmaya çalışsak da farklı gelişen bir çocuğun gündelik hayatta karşısına çıkan sorunları ee, yine en iyi onların aileleri anlıyor. Dolayısıyla birbirlerine sunacakları müthiş bir destek var. Onun içinde olmak çok önemli. Bu anlamda biliyorum. Sen de aslında çalıştığın derneklerde her zaman... Kendi e, çocuklarımda da yine. Aynen yani. E, evet. Ortak sorunları yaşayanların birbirine desteğinin kıymetini bilirsin. E, o yüzden önce kendimizin, enerjimizin kıymetini bileceğiz. Ben hep bu noktada şey diyorum insan için. Hani e, uçağa bindiğinizde işte Derya Hostes gelip de hmm. oksijen maskesi ilk önce anne. Tabii. Bir acil bir durumda oksijen maskesi ilk önce anneye neden? Çünkü anne sağlam kalacak ya da ebeveyn kim ise Hı -hı. o sağlam kalacak ki sonrasında ilk müdahaleyi en azından rahatlıkla yapabilsin. Hı -hı. Hı -hı. Aynen bu. Çok Aslında güzel bir örnekti bu. Ruhsal olarak da yani tam olarak yapmamız gereken şey bu. Ona bakım vermek için. Evet, sayın hocam. Şimdi hani eğitimci tarafınızı hep konuşuyoruz ya. Biraz da bilgilere değinelim mi? İyi Neden ya. velilere değinelim diyorum? Çünkü geçen zamanlarda da bunların maalesef e, yayınlarda e, örneklerini gördük çok da üzüldük. Özellikle özel eğitim gerektiren çocukların bulunduğu sınıflarda e, çocuklar aslında çocuklara çok çabuk kabul ediyordu. Da, daha doğrusu yadırgamıyor ama maalesef burada benim gözlemlediğim velilerin bu noktada kendi çocukların eğitimini e, daha iyi olması. Düşüncesiyle belki de hı hı. E, burada kim ne kadar doğru bir düşüncedir orası da e, altı çizilir. E, özel eğitim gerektiren öğrencilerin aynı sınıfta olmaması gerektiği. Bu noktada bu veliler e, hani sorunlu veliler demek istemiyorum ama bu problemi e, yaşadığınız zaman nasıl bir duygu içerisinde oluyorsunuz diyeyim çünkü öncelikle biliyorum ki sizin için bütün öğrenciler kendi evladınız. Gibi kıymetli, Değil mi? Çok değerli, çok kıymetliler. Buyurun <gülüyor> hocam. <gülüyor> Şimdi e, tabii e, eğitimin ve eğitimdeki aksaklıkların ya da çocukların eğitiminin birden fazla ayağı var. E, yolları var, kanalları var. E, genel olarak baktığımız zaman e, velilerimize... E, Eğitimde maalesef ki e, merkeze her zaman kendi çocuğunu koyuyor. Yani bu anlamda biraz bencil yaklaşıyor olaya. Bir yere kadar kabul edilebilir ama bir yerden sonra e, eşitlik ilkesi çerçevesinde, diğer bireylerin de eğitim alma noktasında, e, onların da hakkını, hukukunu kollama noktasında e, durmamız durdurmamız gereken sınırlarımız var doğal olarak. Bazen bu sınırlarda işte küçük çatışmalar oluşabiliyor. Dediğiniz gibi e, çocuklar birbirini kabullenme noktasında e, çok ılımlılar, olumlular, hazırlar. Ama veli noktasında e, bazen sıkıntılar yaşanabiliyor. Devlet okullarında e, daha az olmakla birlikte genellikle özel okullarda daha yoğun yaşanıyor. Devlet okullarında e, engelli... E, birey sayısı kadar her sınıfın bir kotası var, 6 tane kadar. Bir sınıfta 6 tane engelli bir birey varsa diğer sınıfların e, engelli bireyi olmayan sınıfların sayısı daha fazla tutulabiliyor. Örneklendirirsek bir sınıfın e, öğrenci sayısı 30 sınırlı ise diğer e, sınıf 24'te olmak durumunda ama özel okullar, devlet okulları da bu kota fazlasıyla şişkin özel okullar almadığı için ya da alma taraftarı olmadığı için ya da arz edilen oranda alamadıkları için kontenjanları daha düşük tutuluyor. Veli noktasında Deniz Hanım'ın da bahsettiği bir yere ben de bir derneğimin otizm projesi üzerinden değinmek istiyorum. Bir araya girebilir kesinlikle. miyim hocam? Çünkü o, o, o proje meselesini hiç bölmek istemem ama burada e, bu velilere hani e, negatif bir şey kondurmak istemediniz. Çok da naif incesiniz fakat bence e, olumsuz bir şey, olumsuz demek önemlidir. E, burada bu çocukları dışlayan ve kendi çocuklarıyla bir arada bulunmasını istemeyen velilerin tavrı da olumsuz bir tavırdır. E, evet ve, kesinlikle şunu bence atlıyorlar yani belki de eğitim sistemimizle ilgili ee, sürekli çocuklar bir yarış halinde oldukları için çok endişeleniyorlar ki işte diğerlerine göre daha geride mi kalır işte sınıfın hızını aşağı çekeceği için bu çocuk işte benim çocuğum bir şeyleri daha mı yavaş ağırdan öğrenir geride mi kalır bu yarış içerisinde gibi endişelere kapılıyorlar bu anlamda anlayabiliyorum fakat şunu hiç atlamamak lazım okul Eğitim ve öğretim yuvasıdır aslında. Yani okuldan öğrenilecek e, yaşam bilgileri de vardır. Yani sadece ders değildir değil mi Deniz? Evet kesinlikle ve o öğrenilecek şey de şu çok önemli ve çok kıymetli... E, Hepimiz bir yerde bir yerin dışlananı, bir yerin sevilmeyeni, bir yerin farklısı olmuşuzdur illa. Ortamdaki farklı olmanın acısını içinde duymamış hiç kimse yoktur bence. Ve o farklılıkla kucaklanmayıp dışlanmanın ne olduğunu bence herkes az ya da çok bilir aslında içten içe. Aslında bu avantaj değil midir? Yani... Bir çocuk için öğrenme zorluğu olan ya da özel eğitim gerektiren bir arkadaşıyla birlikte aynı ortam içerisinde o hayatı sorunsuz bir şekilde devam ettirmeyi öğrenmesi Hı -hı. ve başarabilmesi onun Hı -hı. çok büyük bir kazancı değil Kesinlikle midir? Kesinlikle öyle çünkü farklı olanla yaşamayı öğrenmiş bir çocuk yetişkinlik hayatında da kendisine benzemeyenlerle iyi ilişkiler kurabilir. Bu şu demek iş yerinde... Kendisine hiç benzemeyen yaşam tarzıyla, bakış açısıyla, tavrıyla, duruşuyla kendisine hiç benzemeyen biriyle ekip arkadaşlığı edebilir o çocuk. Yani çocuğunuzu bundan da mahrum bırakmış oluyorsunuz. Kendisini. Yani ön yargısız bir çocuk yetiştirmek Elbette. aslında ileride ön yargısız bir başarılı bir Hedef başarıysa, i̇ş başarısı iş yaşam başarısı, sadece iş olarak da tabii, tabii. ki evet, kısıtlamayalım. Yani tamam bir yarış ve bir başarı peşindeyiz ama bu da başarılı olmak için. Hayatı ıskalamayalım. her şey dersler üzerinden gitmiyor değil mi? Elbette, kusura bakmayın. Hocam <gülüyor> buyurun, hocam, gelin, buyurun. Gelin, ama edelim. çok önemli bir konuydu. Hayır. Özellikle de vurgulamanızı isteyecektim, tam da isabet oldu, yerinde denk geldi. Buyurun evet. hocam. Ben aslında eğitimci olarak, genel olarak e, akademik başarıdan çok yaşam başarısını e, daha çok önemsiyorum. Günümüzde teknolojinin bize sunduğu imkanlardan dolayı bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. E, sorun o bilgiyi yönetmek. ...bilgiyi paylaşmak, o bilgiyi günlük hayatımızda uygulamak... ...yaşam tarzı haline getirmek, yaşam alanlarımızın içine sokmak... ...devamlılık haline getirmek, bir kültür haline getirmek... ...burada sıkıntılarımız var. Bu kültür noktasında Deniz Hanım'ın da vurguladığı gibi... ...farklı bireylerle hayatımızın her alanında... ...sokağa çıktığımız andan itibaren illaki karşılaşma ihtimalimiz var... Onları yok sayamayız. Onlar e, hayatın, bizlerin bir parçası, değerlerimizin e, bir bölümü. Yani onlarsız olmaz. E, ve bugün biz böyleysek, yarın biz de bir engelli ya da farklı e, değerlere sahip bir birey haline gelmeyeceğimizin garantisi de yok. Biz de e, dışlanabiliriz, ötelenebiliriz. Başarısız olabiliriz. Bunlarla baş edebilmek, bu süreci yönetebilmek aslında küçük yaşlardan başlıyor. Okul çağından başlıyor. Bana göre de öğretimden çok eğitim ayağını daha çok sıkı sarılmamız lazım okullarda. Eğitim kısmını daha iyi yönetmemiz, daha hayatın içine almamız, sokmamız gerekiyor. Bunu önemsiyorum mesleki kariyerim boyunca da bunu yapmaya çalıştım eğitimi ön planda tutmaya çalıştım şimdi dernek içerisinde de dernek penceresinden baktığım zaman bu otizmli bireylerin anneleri daha çok vicdanlı olarak vicdan duygusu ağırlıklı yaklaşıyorlar diye bir gözlemim var bu gruplara baktığım zaman anne diyor ki e, bu çocuğu ben doğurdum dolayısıyla en iyi ben anlarım Aha. dilinden halinden tavrından en iyi ben çözerim en iyi e, ben yardımcı olabilirim duygusunda daha çok anne var Aha. ama annelerimiz bilmeliler ki e, hayatta bir tek o çocuğu değil belki sağlıklı başka çocukları da var onların da aynı anneye ihtiyacı var Eşinin anne, aynı anneye ihtiyacı var. Komşularının, akrabalarının. Hatta ki en başta kendisinin kendisine ihtiyacı var. Bir yere kadar e, hallederim, yaparım, toparlarım gayreti içerisinde e, getiriyorlar. Bir yerde bir tükenmişlik duygusuna kapıldığı zaman çaresiz bir şekilde Eyvah ne yapacağız şimdi? Oraya kadar hayatına destek alma anlamında yardım alma anlamında, yardım alma anlamında ya da ekip çalışması grup çalışması ruhuyla ailenin diğer bireylerini de o engelli çocuğun eğitiminde dahil edebilme başarısını gösterseler. Ee, bu konuda biraz cesur olabilseler yani sorumsuz bir anne mi olacağım kaygısı taşıdıklarını Hı -hı. görüyorum. Şimdi, Halbuki böyle hiç de olmuyorlar olmuyor, sorumsuz. Olmuyor değil mi hocam? Yani Kesinlikle şu olmuyorlar. Değil, amaç feda etmek değil doğrusu feda etmek değil. Hı -hı. Zaten bizde feda edilecek hiçbir fert yoktur diye eğitimde bir düsturumuz vardır. Hiçbir engelle öğreneceğiz. Yani burada öğreneceğiz anneyi de feda etmeyeceğiz. Tabii. Annenin de hani demin Hı -hı. dedik ki işte tükenmiş anne Hı -hı. tükenmiş kadın. Bunları da feda etmeden anneyi veya kadını da feda etmeden... Ee, ama yeterince ve e, kendisine de zaman ayıracak kadar kendi hayatını da önemseyecek kadar o hayatın içinde yarar almasını sağlamak evet. işte biz tam da bu noktada e, iki yaşına yaklaşan bir dernek olarak henüz e, bizzat otizmli çocuklarla bir proje çalışmadık önceliği annelere verdik dedik ki annelerimizin ruhuna bir dokunalım, gönlüne bir dokunalım, neler var, neler taşıyorlar acaba böyle bir bireye sahip olmakla alakalı. Ee, dokunduğumuz zaman bir proje çerçevesinde Deniz Hanım'ın da dediği gibi e, hayat yorgunluklarını gördük, gönül yorgunluklarını, sorumluluktan kaynaklanan yorgunluklarının olduğunu gördük. Dedi ki e, annelerimizi rahatlatalım ki, Aynı anneler e, çocuklarına yine bir şekilde destek verecekler yani çocuklarından ayırmak ya da koparmak gibi bir hedefimiz yok ama onları bir nebze de olsa yenilemek, tazelemek, yeni enerjilerle donatmak mevcut şartlarının dışında grupların olduğu ailelerin olduğunu da fark ettirmek diğer gruplara otizmli anneleri fark ettirmek Şu üzerine da var bir proje üretik. Asademin Deniz Hanım'ın da dediği Hı -hı. gibi şimdi bu projeyle birlikte anne Sadece otizmli çocuğuna yönelmişken belki hı hı. E, eşine de zaman ayıracak, diğer çocuklarına da zaman ayıracak. Öncelikle kendine daha fazla kaliteli zaman ayıracak diye evet. düşünüyorum. Ee, biz Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alaraktan, resmi yazılı izin alaraktan Efendim, e, Oçen'de Eğitim Vadisi'ndeki, Oçen merkezindeki e, çocuklarımızın anneleriyle Özel okullarda ama gönüllü özel okulda ve her gönüllü özel okulda tercih edilmiş, belirlenmiş, gönüllü, normal gelişim gösteren annelerini bir proje çerçevesinde bir araya getirdik. Farklı mekanlarda, farklı zaman dilimlerinde. Normal gelişim gösteren anneler, otizm bireyine sahip annelerin sorunlarını, psikologlar, pedereler ve drama öğretmenleri eşliğinde paylaşımda bulundular. E, otizmli birey sahip anne e, hayatın bundan ibaret olmadığını e, normal hayatı bir daha bir hatırlamış oldu. Biz ona o fırsatı vermiş olduk. Normal annelere de Evet, e, onların hayatında her şey çok şükür, şükür ki normal gidiyor. Ama e, dediğiniz gibi toplumda farklı grupların olduğunu da fark ettirmek, farklı problemlerin olduğunu, farkındalığını oluşturmak adına e, bir araya getirdiğimizde onların dertlerini dinlediğinde e, bir takım atladığı duyguları e, fark ettiler. Onlar da bir metroda, bir sokakta, bir alışveriş merkezinde e, otizmli bir birey ve annesi ya da ailesiyle karşılaştığı zaman e, yani e, herhangi bir normal insana e, yakışmayacak sertlikte tepki verilmemesi gerektiğini e, anlamış oldular. Daha ılımlı, daha anlayışlı yaklaşılması gerektiğini bir daha bir hatırlamış oldular ve bu duyguyu etrafına da e, yayma noktasında e, gönüllü olarak paylaşımcı olacağını bize de söylediler. Biz de bu noktada projemizde hedefimize ulaşmış olduk. Ben şöyle değerlendiriyorum hocam. Bir sorunu çözmek için bir adım attınız mı o sorun çözülmüş demektir. Önemli olan niyet diye düşünüyorum her Hı. zaman. Evet yani... E, ama bu tür meselelerde yani ön yargıların devreye girdiği durumlarda e, bunun gibi projeler bence çok kıymetli. Yani bir araya getirmek. Ön yargısı olan ve ön yargılı olduğu grubu bir araya getirmek. Çünkü gerçekten bu anlamda inançlarımızı e, kırmakta en şiddetli araç karşılaşmalar oluyor. E, diğer tarafı görmek, aslında onun da yaşadığı sıkıntıları görmek ya da onun da bize benzeyen taraflarını görmek. Hele ki farklı gelişenlerde ya farklı gelişen bize adapte olma çabası gösteremeyebilir. Ama biz farklı gelişenle bir arada yaşamayı öğrenmek zorundayız. Yani bir toplu taşımaya bindiğimizde hiç alışık olmadığımız el hareketleri yapan bir otizmini görebiliriz. Ya o da belki otobüse bindiği için heyecanlı, belki kaygılı onu dindirmeye çalışıyor. Yani e, gözlerimizi dik dik böyle üzerine dikip de... Ah Deniz e, çok güzel yani, bir okteye değindiniz. E, o kadar rahatsız edici bir şey ki hem kendisi için. Yaralıyoruz değil mi? Kesinlikle Özellikle mi? gözlerimizle. Ben en çok e, hani zamanında kendi çocuklarımda da çünkü hani Akdeniz anemisinde getirmiş olduğu bir tipik bir yüz yapısı vardır. İşte renk daha sarıdır. İşte o otobüste ya da herhangi bir yerde insanların ya işte doktora götürmediniz mi? Bakın sarı. Belki iyi niyetli. Hı hı. Hakikaten iyi niyetli. Ama kırıcı olmuyor ve Hı -hı. bunları maalesef çocuklar duyuyor. Hı -hı. Aynı şekilde şimdi vermiş olduğunuz örnekte bir otizm ya da e, diğer Down sendromlu Hı -hı. olabilir. Hı -hı. E, bu çocuklar için de bakışlar o kadar yaralayıcı oluyor evet, ki. o yüzden lütfen e, buradan hazır e, ekranlara çıkmışken <gülüyor> evet. e, bu uyarıda bulunayım. Lütfen gözlere bakışlarınıza hakim olun. Yani sizin e, iyi niyetlerle merakla... E, belki yardımseverlikle bir... belki de hani yardımcı olma kadına Evet yani bu bu bakışlar gerçekten çok incitici çok yaralayıcı olabiliyor ya da yani zaten hali hazırda e, kaygılı bir bireyi çok daha fazla kaygılandırabiliyor kendisiyle ilgili kötü hissettirebiliyor yahut da otizmli bir çocuk belki sizin bakışınızın bile farkında değil ama onun ebeveyni yanında Hani, o zaten sizinle ilgilenmiyor belki o sırada kendi içinde bir şeyler evet. dindirmekle meşgul ama e, e, annesi babası yanında yani çok ve bakan siz de, tek siz değilsiniz Aynen gün öyle. içerisinde kim bilir Aynen kaç öyle. tane o e, hani üzücü bakışlara sahip Hı -hı. o gözle karşılaşıyor anne baba. Evet, o yüzden yani çocuklara da bunu öğretmek çok önemli. E, alaycı, zorba çocuklar yetiştirmemek. E, bu anlamda daha düşünceli. Ee, daha karşısındakini e, acıtmamayı incitmemeyi önemseyen çocuklar yetiştirmek çok önemli onu yapabilmek için de öyle bir yetişkin olmak lazım o yüzden bu farkındalıkları buralardan böyle konuşuyor olmak bence çok önemli çok kıymetli evet, altını kalın kalın çiziyoruz böyle ee... Bazen e, bakış da yeterli olmayabiliyor. Keşke bakış noktasında kalsa. Sözlü müdahalelerle de tanık oluyoruz ya da velilerimizden ya da e, proje içinde çalışan gönüllerimizden duyuyoruz. Hocam çok sert uyarıyorlar ya. Ya e, bunu alıp dışarı çıkmışsın hiç mi terbiye vermedin onların ah, cümlesiyle? Ah, işte. Evet çok sert diyor. Ee, niye diyor çıkarıyorsun madem çıkardın sahip çık yani e, sahip çıkma noktasına en üst düzey gayreti zaten gösteriyor yanına yöresine alıyor eli üzerinde zaten e, kontrolsüz bırakmıyor buna rağmen sabırsız e, insanlarımız aniden çok sert tepkiler Hı -hı. verebiliyor hem çocuk hem anne baba inanılmaz ee, incinebiliyor, üzülebiliyor. İşte bu yüzdendir ki e, her türlü engele sahip çocuklar gizleniliyor saklanılıyor. Hı hı. Ama yani o kadar gizliyor, saklıyor, hiçbir şey olmasa bir doktor ihtiyacı oluyor, bir doktora götürecek. E, bunun için dışarı çıkmak gerekiyor. İşte ona bile, o dışarı çıkış anına bile e, sabır gösteremeyen insanlarımız olabiliyor. Ama işte bu da bir kısır döngü bence. Çünkü siz o çocuğu toplumun içine çıkartmadığınız sürece aslında insanların onun varlığına alışma ihtimali de kalmıyor. Yani Kesinlikle ne kadar vardır, görünür olurlarsa... Aslında bizler de buna bu kadar alışırız yani e, yıllar içerisinde ya şöyle bir düşünün e, işte insanlar nasıl e, kılık kıyafetlerini değiştirdiler önceden çok ön yargılı olduğumuz bir sürü şey toplumsal olarak yıllar içinde nasıl alışıldık hale geldi görerek daha fazla maruz kalarak ya bu her şey için geçerli. O yüzden hani bir köşeye çekilip de çocuklarımızı, gençlerimizi hı hı. E, hani evlere kapatıp da işte ortama sokmamak yerine aksine daha çok ortamlarda ki, var, var edip, hayatın içinde olmaları, onların gerek. da söz hakkını ben hep şöyle değerlendiriyorum. madalyonun aslında bir diğer yüzünden de bakacak olursak özellikle özel eğitim gerektiren ya da engelli olan çocuklarımızın, gençlerimizin bireylerin penceresinden baktığımızda onların gözünde biz engel değil miyiz? Kesinlikle En öyle. büyük engel biz oluyoruz. Kesinlikle yani, öyle. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyleri hiç kimseye ama hiç kimseye yapmayalım diyorum. Hı -hı. Programımızın sonuna geldik ama. <gülüyor> öyle mi oldu? Ne kadar hocam <gülüyor> <güzeldi. gülüyor> Biz ayrılan süre bitti. <gülüyor> Evet, evet. Ee, Çok güzel noktalara değindik. Ben öncelikle e, gerçekten böyle bir e, çalışma içerisinde olduğunuz için tebrik ediyorum. Tüm ekip arkadaşlarınıza teşekkürlerimizi iletiyorum hocam. İnşallah başka bir programda. İnşallah, o tezim köyü geniş. açıldıktan sonra evet. e, oradaki yine çalışmaları çocuklarımıza paylaşırız diyorum. İnşallah. Elinize ayağınıza İnşallah. sağlık. Deniz Hanımcığım. Yine her zamanki gibi çok keyifledi, çok teşekkür ediyorum. Ben Bir başka programda ederim. tekrardan konuk olmanız dileğiyle diyorum. Ne yapalım bittik. Bugün kadar. Bugünün sonu. Evet. Teşekkür ederiz her şey için. Evet sevgili Bursa TV izleyicileri. Bugünkü program konuklarım klinik psikolog Deniz Ağar ve emekli öğretmen içimizdeki çocuk derneği yönetim kurulu üyesi Hatice Ferik'te güzel bir program gerçekleştirdik. Yarın yeni konuklarla yeni konularla karşımızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, sevgiyle.